Bölüm 363. Düşman eline geçip hakaret edilme korkusundan dolayı Kur'anı Kerim ile kafir memleketine yolculuğun yasak oluşu. Hadis 1796. İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Kerim ile düşman toprağına yolculuk yapmayı yasakladı.